Kim ahiret mahsulü isterse onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sıf dünya menfaati isterse ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz. Yoksa yüce Allah'ın izin vermediği birtakım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı işleri çoktan bitirilmişti.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 Kalplerin içinde ne varsa bilir. Odur ki kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir. Hem iman edip makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir. Hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kâfirlere ise şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı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 İstedikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Size verilen ne varsa hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında ahirette olan nimetlerse iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır. Onlar öyle kimselerdir ki büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Onlar öyle kimselerdir ki ramlerin çağrısına kulak verip namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan hayırlı işlerde sarf ederler.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 Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir. Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahiy edecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, Tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh ettik.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 onlar kavgacı bir toplumdur. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şahit yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır. Gerçekten o kıyamet için bir beyandır. Artık siz o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de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 Onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur demesini de biliyor. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akibeti öğrenirler. Duhan suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup 59 aittir. Onuncu ayetinde geçip duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âmîn. Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir.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 Diz üstü çöken manasını olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime, 28. ayette geçip sureye adını vermektedir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Hamim. Bu kitabın indirilmesi o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi.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 kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. Gerçekten biz, İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri,